Miktat Kadıoğlu'yla Havadan, Sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın. Abi. Günaydın. Günaydın abi Bey. Evet, bir bastırma yazı sözleri gene her zaman olduğu gibi şehir efsanesi olarak dolaşmaya başladı. Bir sizden... Her zamanki gibi bir gayri resmi hava durumunu alabilir miyiz? Nasıl evet. gidiyor? Erkenden bastırmışlarsın. <gülüyor> Kasım'da değil mi bu bastırma ya? Evet benim de hatırladığım öyledir ama böyle Hı. pek çok çevremizdeki insan pastırma yazından söz eder hale geldi. Hemen bir soğuktan sonra küçük bir sıcak olunca aklı ilk pastırma yazı geliyor. Evet. Başka bir şey bilmiyorlar bunlar. Suçuk yazı falan deseler yeni bir yaz bulalım mı? <gülüyor> bugün hafif bir yağış bekleniyor ama hava giderek açacak. Yarın da çok küçük bir yağış ihtimali var ama yani yağış yok diyebiliriz çarşamba günü için. Perşembe de öğleden sonra bir küçük yağış ihtimali var. Cuma hiç yağış gözükmüyor. Cumartesi de yine sabah bir küçük yağış ihtimali var. Pazar, pazartesi, salı yine yağış gözükmüyor. Ya yani bu geçtiğimiz çok kuvvetli yağışlar gibi yağış yok artık önümüzdeki hafta ama arada bir böyle ...hafif bir yaş olabilir... ...gibi duruyor... ...şimdi önümüzdeki haftaki en büyük şey... ...havadaki en büyük değişim... ...rüzgarda olmasını bekliyoruz... ...bugün yarın... ...ve cuma günü öğleye kadar rüzgar... ...Lodos güneyli... ...ama perşembe günü... ...öğleyin... ...Lodos kuzeye dönüyor... ...soğuk cephe geçiyor üzerimizden... ...Lodos dönüyor kuzeye... ...yıldız ve Poyraz'dan kuvvetlice esiyor... Ve hava sıcaklığını yaklaşık 7-8 derece düşürüyor. Hı, bu ne zaman? Perşembe mi? Öğleden sonra. Hı hı. Yani perşembe sabahı çıktık evden 17 derece diyelim. Akşam eve dönerken 13 derece falan. Böyle. Cuma günü de e, soğuk önümüzdeki hafta. Cumadan itibaren, perşembe öğleden sonra, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi soğuk. Bugün 23 derece çıkması bekleniyor hava sıcaklığı. Yarın 22 derece. Sabah 18 yarın. Perşembe sabah 17. Öğleye doğru 20'ye doğru çıkıyor. Öğleden sonra akşam hızla düşüyor. 15 13. dereceye doğru. Ve 13 dediğiniz hatta. Evet 13 hatta. Sabah 13'e doğru gidiyor gece evet. Cuma sabah 11. Öğleden sonra 15. Pazar cumartesi 12. Öğleden sonra yine 15. Pazar yine 12. 15. Pazartesi 16'ya çıkıyor. Sabah 12 orada ki -17 derece olması bekliyoruz. Ee, böyle bir soğuk haftaya giriş yapacağız. <gülüyor> Pastırması falan yok yani. Bu nasıl yazsa... <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> vallahi. Kuzeyden kuvvetli bir rüzgar var. Dışarıda yani insan üşür. Hani içeride belki 15 derecede titremeyiz ama dışarıda bu, bu rüzgarın altında üşümek gerekiyor. Ben de artık montumu, ...paltumu çıkaracağım. Arkasında çıkarttığı yazan paltoyu giyeyim artık. <gülüyor> Yok böyle palto e, ya? Evet, bir tane. Çünkü bu rüzgarda paltoya ihtiyaç olacak gibi duruyor. Cuma'dan itibaren hatta Perşembe öğleden itibaren. Çünkü rüzgar oldukça bir rüzgar soğuğu diye bir olayla karşı karşıya kalacağız. Ee, böyle yani şey değil. Çok yağışlı bir haftaya girmiyoruz. Bugünden itibaren en çok yağış Perşembe öğleden sonra gözüküyor. Bir de Cuma'da sabah ama kayda değer bir yağış yok. Kale değer olay bu rüzgar. Soğuk cebenin geçmesiyle beraber havas sıçakları hızla düşüyor. Rüzgar da kuvvetli esecek. Hafta sonu mevsim normalarının altında bir sıcaklıkta geçireceğiz. Önümüzdeki haftanın başından itibaren saldan itibaren yine bir yağış davaya girebiliriz ama tahminler şu anda yani kısa bir haftalık tahminler de bu şekilde <gülüyor> görmek mümkün. Peki Miktat Bey bunlar e, her zamanki gibi bir sorayım. Bunlar mevsim normallerine göre nasıl bu, bu hafta? Hafta sonu mevsim normallerinin altına, altına düşüyor. düşüyor yani. Hı -hı. Diğer günlerde mevsim normallerinin biraz üzerindeyiz, geçiyoruz. Yani mevsim normalleri 15 derece az oluyor. 22-23 de biraz fazla. Yani 20-18 falan gibi mevsim normalleri bu günler. Öyle bir altında bir üstünde gidiyoruz. Evet, yani büyük bir yağış ve benzeri bir şey yok. sel yok. Çanakkale'de yanılmıyorsam ne kuvvetli yağış devam ediyormuş. Anadolu'ya evet 4 gün yani bugünkü Anadolu Ajansı haberi bu ya da dünkü. gün devam edecekmiş. Dört gündür aralıksız yağan yağmur dolayısıyla kepez deresi taştı ve bazı problemler yaşandı diyor. Ama çok da büyük bir şey olmamış anlaşılan. Çanakkale geçilmez görüyorsunuz. Evet. Bu kadar yağsa burada burada büyük şeyler olurdu. Evet olurdu. İyi dayanmış Çanakkale. Lapseki'de bazı mahalleler, bahçeler yağmur suyuyla dolmuş filan. Fakat asıl tabi Asya'da ve Afrika'da çok büyük hem evet. tayfunlar süper tayfun diyor Megi adlı evet. Bunun süper tayfun neydi? Kategori 4 ve üstü 3 ve üstü aslında süper tayfun yani bir kere art verilmesi bir kuvvetli bir tayfun olduğunu söylüyor. Art verildikten sonra da 5 kategoris var onun 3'ü evet, ve... geçtikten sonra da süper artık yani. 3'ün üstü süper Süper oluyor. Filipinlere doğru Filibinler şimdi şey Hong Kong'a doğru gidiyor. Çin'e doğru. Zaten şu anda birçok ölü var. Yıkım var oralarda. Evet. Bende son Cezire'den gördüğüm on en az 10 kişinin öldü. bin yani 100.000'e yakın insanın da binlerce diyelim. Tahliye edilmek zorunda kaldı <gülüyor> evlerinden diyor. Saatte 250'den fazla, 250 kilometreden fazla bir hızla sürüyormuş. Evet. Yani evet bu oldukça şey yerden kuvvetlenmiş Şimdi Filipinler geç, geçerken zayıflamıştı kara üzerinde şimdi Filipinlerle Çin arasında girdi şimdi şu anda tekrar kuvvetlenmiş ve Hong Kong tarafına doğru gidiyor. Şeyde de var bir tayf e, Tayfun. E, Küba tarafında. Paola. Paola evet. O ne oldu? Onun haberi o zayıflıyor. Zayıflıyor değil mi? Evet. Şeyde Londra'da büyük bir kar yağışı için bir hazırlık var. Şimdi kuzeyden rüzgarlar güneye dönmüş. Kutuptan aşağı doğru. O yüzden millet stok yapıyor? yapıyor. Londra'da. Ee, ne, ne stoku? Gıda, benzin, tuz. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Şimdi bu bin yılın kışı olsaydı ben de otun, kömür, un, şeker, pirinç ne vardı? Otun, kömür, şeker, pirinç. Bir de tuz. <gülüyor> stok yapacaktım. Öyle ama vazgeçtiniz. Yap. Çünkü şeye baktım. NASA'nın yeni çalışmaları var. İlan etti 2000 bu mayıs'ta eee Geophysical Research Letter'de bir makale vardı. Hmm. Körfez akıntısı veya da bu Kuzey Atlantik taşıyıcı bandı ile ilgili zayıflamadığını söylüyor. Son 15 yıldır hızında bir önemli bir zayıflama olmamış. Hatta bir ara bir hızlanmış gibi de bir şey var. Başka çalışmalara baktım. Eee Körfez akıntısına hoşçakal denilecek yılı 2100'den sonra hoşçakal diyebiliriz diyor. Şu anda akıntıda bir numara yok şu anda. Evet. Tabii bunu işte gazeteler reyting elde edebilmek için bunu allayıp pullayıp illüstrasyonlarla süsleyip Tam bir asparagas haber yaptılar ya, bizim evet, medyada bu... kullanılan argo deyimle. Ben şimdi medyadan şükrediyorum. Medyalar bizim medyamız afet sever bir medya mı? Evet çünkü o reyting, onun reyting yap hmm. yaptıracağı düşünülüyor. Maalesef öyle ölü seviciliği gibi bir durum var. Afet sevgililiği de çok yerinde bir teşhis bence. Bir de şeye baktım. Bu medya çıkan haberlere yapılan yorumlara <gülüyor> orada da yine şey görüyorum. Hani küresel ısınma vardı. Nereden donuyoruz kış geliyor. Öyle mi? Gene o da mı çıkmış? Artık <gülüyor> yani, insanı bıkkınlık veriyor. Bunlar. Ya bu bilgisayar gibi bir şey yani. Nasıl ki bilgisayar bilgi saymıyorsa. Bu onun da küresel ısınma değil. Küresel iklim değişikliği. Hatta geçen de Beyaz Saray da yasaklamıştı bunu. <gülüyor> Onu da dalgayaç al çektiler yani. Beyaz Saray yasakladı falan. Aslında yanlış terim olduğunu söylemişti ama o da gırgıra evet. böyle vuruldu. Yani... Bilmiyorum. Fakat insanlar için çok ağır sonuçları var. Hiç şaka olmayacak bu iklim değişikliği. Mesela bir de Onları bugün NTV'de gördük. Çok az gazetede var evet. Mesela Batı Afrika'nın ülkesi Benin'de Hı. en az 43 kişi ölmüş ama bana asıl bir ufacık bir ayrıntı olarak verilen bir cümle çok çarpıcı göründü. 43 kişinin ölümü 100 bin evsiz ama ülke topraklarının 3'te 2'si sel sularıyla kaplı diyor. Hmm. 3'te 2'si yani. Maaşımdır. Ülkede de 800'den fazla kolera vakası da teşhis edildi gibi küçücük bir haberdi bu. İşte iklim değişikliği böyle bir afet. Lazım. Evet, Mesela bu süper tayfun mesela dünyadaki pirinç fiyatlarını arttıracağı bekleniyor şimdi çünkü Filipinler'de falan çok orası pirinç evet, üreten istiyor, şey. üretiyor evet. Artık pirinç pilavı yemeyeceğiz mesela iklim bu tür etkilerini bek konuşmuyoruz. Daha çok afet şeyleri türü, sansansalist tarafları var. Mesela bu da önemli bir haber bence. Çünkü şeyi sektörü tarım etkileyecek. Zaten şimdi son günlerde domates miydi? Şimdi yakında da pirinçte büyük patlama olur. Ne yapsak stok mu yapsak hocam? Akıllı oluruz. Ee, Kafamızı çalıştırmamız hmm. gerekiyor bak madem böyle bir şey biliyoruz. Hiç bizde ticari kafa yok ya. Biz dedi destekçi ve dinleyicilere bir çağrıda bulunalım. Bize domates yollasınlar. Çalan <gülüyor> mı <Domates>. değil? <gülüyor> yok domates değil pirinç stoklayalım. Pir pirinç stok daha diyor. henüz etkisi duyulmadan. Asılaki farkı olsun. Evet spekülasyon yapalım. Yani yok hocam gerçek bu. İşte tayfun vurmuş filmlerdeki bütün pirinç tarlalarını. Evet şimdi ne olacak? Pirinç azalacak. Piyasaya çıkan pirinç o zaman değerlenecek. Zaten pirinç planı ben yemiyorum o Diyet değil Diyetliyim ben şu anda. Yani. Kabuklu pirinç yiyin. Nerede onu bulamıyoruz. Yok siyah pirinç falan diyorlar. Evet, Hangi markada pirinç. E, organik pazara bekleriz Miktat Bey. O Oh, biz oradan alıyoruz cumartesi günleri oraya park marka nasıl gidip geliniyor bilmiyorum ki ya bizde çok eğlenceli agora havası var ha, bir kere Bu, gittim orada gün... program yaptım bir kere evet da. buluşalım orada tamam. ben size her türlü şeyi gösterebilirim arkadaşlar pininca alırız oradan İnşallah <gülüyor> <Hay> <gülüyor> yine şey yaptık ya ee, yani böyle baktığım zaman haberlere bir ilginç birkaç tane haber vardı ha bir yerde fillerle ilgili bir haber var ha, onu fillerle. görmedik filler diyor seals ne demek burada ee, elephant seals to play e, key role in climate change research bu şey fok bir çeşit fok gibi bir ha bu bizim elephant değil haydi ha. fok gibi Phil bir folk bu. <gülüyor> evet ha, bu iklim değişikliğinde çok anahtar rol oynuyormuş. Tabii okuyamadım makaleyi ama nasıl bir anahtardır bu. Bu arada Haiti de 12 kişi öldü Sel'den. Ha onu görmedik, atlamışım. Canlıymışsınız o kadar bir evet. taraf. Çok sayıda var. Yani evet. geçen haftalar İstanbul'da Bursa'da onlar onlar da konuşamıyoruz. O kadar çok ki Bursayı Sel aldı. Artık Çarşamba'yı Sel aldı Türküsü'nün yerine. Evet Bursa da öyle ve e, tabii yani Türkiye çapında e, daha belki Karadeniz'in falan da tekrar e, böyle bir risk potansiyel var değil mi? Var tabii bu sonbahar özellikle Karadeniz için çok tehlikeli. Şu anda Karadeniz'in suyu, denizin suyu çok daha sıcak. Karadaki havadan daha sıcak. Oradan geçen bütün sistemler hemen nem kazanıyor, ısınıyor. Ve bu bütün bu nemi geri Karadeniz'in dağlarına boşaltıyor. Orada orografik yağış dediğimiz yamaç yağışları var. Bu Karadeniz için bu Karadeniz'in suyunun sıcak olması bu mevsimlerde büyük problem. Zaten Karadeniz'den çok yağış aldığı mevsim de bu, bu mevsimdir. Yani sonbahardır. Ama işte Karadeniz derken bir bakıyorsun Samsun'dan bir bakıyorsun Ankara'yı vuruyor. <gülüyor> Ankara göle döndü bir anda 10 yani, dakika içinde. Evet. Yani başkentimiz altında. Ya bilmiyorum çok şey. Şehir sellerinde büyük artışlar var maalesef. Ee, ve bunu biz farkında değiliz. Hala taşkın taşkın. Geçen de Ankara'daydım. Ee, i̇şte Başbakanımız bir emir vermiş. Bu Trabzon'daki, Karadeniz'deki seller heyelanları. Bilimsel bir toplantı yapın demiş. Sem sempozüm. Ben de rastgele Delosu İşan'a gitmiştim. Dedim ya herhalde Başbakan size bilimsel bir sempozum yap dememiştir. Yani şey olarak. Yani taşkın nedir tanımını yap falan gibi. Bu Karadeniz çözüm ve öneriler diye böyle bir şey istemiştir. Yani çözüme yönelik, ürüne, hedefe yönelik. Böyle gelip orada bildiri sunup gitmenin anlamı yok. Bunu bir çalışta yapalım. Sorunlar, yöntemler, çözüm gibi. Böyle gelsin bütün paydaşlar, yerel yönetimler, herkes, sete kadar Tartışsın, ondan sonra bir bildiri çıksın. Yani bir sonuç bildirgesi, eylemler, aksiyonlar çıksın ortaya. Yani bizim Ankara biraz şey... İşin yani, yani, böyle evet, işte. yani tanışma konuluna kimi koyalım. Maalesef her zaman olduğu gibi. Peki ha, bu arada bir de e, afet e, konularına kısaca geçebilirsek bu depreme kat formülü e, meselesine ne diyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir ben, çeşit deprem dönüşüm projesi dedikleri bir de şimdi deprem dönüşüm projesi çıktı a, ortaya. Kansel dönüşüm deyince pek şey yapmadı şimdiki depreme. Evet. Öne çıkarıyorlar. Şimdi ben şey değilim. Dün bir Boğaziçi Üniversitesi'nde şey vardı böyle e, güvenilir ve nasıl alınabilir evlerle ilgili böyle bir toplantı vardı. Dünyanın 20, ülke, 20 ülkesinden uzmanlar gelmişti bu konuda. En uzman kişiler. Yerel birkaç uzman dedi. Ben de çağırmıştım. Ben de onlardan bir tanesiydim. Orada şey planlamacılar falan da vardı. O konu tartışıldı orada. Perşembe günü herhalde bir basın toplantısı yapılacak. Alınan kararlarla ilgili. Onlar İstanbul'da gezdiler birkaç günden beri. Ee, orada şey bir anlışa tartışıyorlardı. Bazıları diyordu ki başka çare yok. Bazıları diyor ki zaten yani mevcutta çok büyük yoğunluk var. Yani bu iki kat, üç dört katla daha yoğunluğu artıracak bir durum yok yani. Ne kadar katı yok. Zaten şu anda çok yoğun. Yani, he, yani hasarlı binaların yıkılması e, filan karşılığında riskli he. bölgelerde depreme dayanıklı olmaları şartıyla kat sayısı da artırılarak yeni yapıların yapılacağı gibi bir formül yani, vardı. Evet işte orada bir rant yaratılıyor. Yani işte şimdi diyelim ki bu evi yıkıp da birisine müteahhide versen kat karşılığı topraktan işte sen evin dört katsa dört işte diyelim sekiz daire ise adam buna altı kat yapacak e bir dört daire de kendine karşılığında hmm. yani alacak ama Şimdi düşünsenize böyle bir kitlesel bir hareket olduğu zaman İstanbul'da e, bu arz çok artacak. Yani bir bir sürü fazladan kat bina olacak. Yani bunları kim satın alacak? Yani değeri de hani alıp sat, yapsatçılar tamam böyle bakıyor olayı ama şimdi bu birazcık çok fazla talep pat, ya çok fazla arz olacağı için bir sürü boş bina. Kim alacak bunu? Kim satın alacak? Bütün tuhaf bir durum var orada. Bir de işte şey deniyor bu parselleri birleştirelim bunları işte yatayıyla dikey yapalım da işte otopark yollar falan işte yeşil alanlar da artsın bu sayede deniyor. Öyle bir şey var ama şimdi düşünün mesela yüzde kaç 70 60'ı kaçak binaların. Şimdi buna yıktıktan sonra buna yapıp ruhsat iskan verecek. O zaman bir imar hafı gibi bir durum da oyu. Evet. Şimdi onu da o da konuşulmuş galiba dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ANTV'nin haberinde şöyle bir gördüm yeni öngörülen imar artışlarında yol genişlikleri evet. bina altı otoparkları ve yeşil alanlar planlanıyor. Yani otopark ve yeşil alanında artacağı şeklinde konuşmuş. Doğru bir şey belediye işte başkanı Kadir Topbaş. Kaçak bina yıkıldı. Kaçak binayı diyorum. Adam yani orayı işgal etmiş arazonun değil yıkayacak onu kaçar. Evet. Ne olacak? O, zaman? o ne olacak? Ona yıkıktan sonra ona ruhsat iskan tabu verecekler? Yani bu imar hafı mı olacak? O, o onu nasıl çözüyorlar? Yani bilmiyorum. Bazı yerlerde belki bu problem çözü, o, o şekilde olabilir ama bazı yerlerde onun çok zor bunun uygulaması. Yani birleştirilecek arsa falan yok. Çünkü binalar zaten çok bitişik. Mesela işte Gültepe ne bileyim böyle bazı yerler çok zor bir şey var orada. Durum var. Çoğu kaçak. Yani hem hukuksal hem de şey tarafından sıkıntılı. İşte geçen de bizim bir şeyimiz vardı. Bu küçük çekmeçede bir top böyle bir çalışma yaptık biz. 20 hoca 10 tane ayrı 10'ar 10'ar iki grup oluşturduk. Bir, bir grup küçük binaları inceledi. Yani binaları nasıl biz güçlendirebiliriz? En ucuz, en rahatsızlık vermeden, en kısa, en hızlı ki depremde bunlar yası kadayıf olmaz. Evet. Yani insanlar ölmeden çıkar içinden diye. Şöyle i̇şte bir model geliştiriliyordu inşaatçılar tarafından. İşte benim olduğum gruptakiler de işte şehrin planlaması, işte taliye yolları, toplanma alanları, yeşil alanlar nasıl gelişmesi lazım? Afet acil durum planları ilgili böyle bir şey yaptık ama genellikle belediyeler bu işlere bek yanaşmıyor. Bu çok sevimsiz bir konu. Zaten halk da güvenmiyor. Kentsel dönüşüm deyince bek güven yok yani kimse. Alt, yani kimse güvenmiyor genel yönetimlere bu konuda. Şimdi herhalde şeyi bu herhalde bu 2011 seçim var ya bu seçim öncesi herhalde bu büyük bir bonus olarak sunulacak gibi. Çünkü kaç senedir bekliyorlar bunu? Hiçbir şey yapmadılar. Evet. Etramaları 10 1 sene oldu. Bu iktidarda, iktidara geldi bu hükümet 8 sene oldu. Herhalde bu seçim 2011'den sonra böyle bir açılım yapılacak. Herkese şey yeni ev, herkese tapu, herkese al. Süper %47 miydi? 48 58'de kazanırız. <gülüyor> evet <gülüyor> yani e, bu seçim sathı hımaili çerçevesinde düşünülmesi çok mantıklı olur. Evet Doğrusu, tam zamanı yani formüller. böyle bir açılımın, evet, açılımın Burada da <gülüyor> bekle bekle. Yani bu da sıkıntılı bir durum mu? bilmiyorum. E, yani çözülmesi gerekiyor bu bina stokunun. İşte dünki hep o vardı yani insan yok bu çözümlerde. Hep yukarılarda bir şeyler yapılıyor. Şeysiz e eşkütüm yok, bir yönetim yok, herkes birbirine. Ankara'daki Afet ağacıdır Durum Yönetim Başkanlığı damadan olmuş. Gündelik işlerle uğraşıyor. Orada sel oluyor. Bütün oradaki mühendisler doğru oraya falan. Orada bir adam yok böyle. Oturup da politikalar yapsınlar falan. Bir de ben geçen hafta şey değil, Ankara'daydım. Orada işte ulusal diyalog toplantısı yaptım. Bu Birleşmiş Milletler projesinde. Afet zararlarının azaltılmasıyla ilgili. Yani orada... Her ne Ben ne yazıyorsam öner olarak hepsi kabul edildi. Herkes... Bir, İyi, çok o, güzel. Bir doku bin ağ işit. <gülüyor> e, bu şey var mesela, en çok şikayetlerden bir de bu Kandili'den geliyor. E, Kandili'nin şey olması, e, bu sismik gözlem ağını işletiyor olmasını tuhaf karşılıyorlar. Üniversitenin işi değil bu. Böyle bir merkez Ankara'da var. Neden biz varken bunlar bir daha bunu ayrıca yapıyorlar? Neden bunlar bu şekilde... Kendi reklamlarını yapıyor filan gibi. Bunun bir birleştirilmesi ulusal ağ şeklinde diye. Ben ona dikkat etmemiştim mesela. Bir de o da öyle çok bir sürü yani problem bu var. Ama burada merkezi devletin hırsı olarak da yorumlanabilir. Bütün gücü elinde merkezi, otoriteyi yani Olabilir şey, de bir de bu şey çok operasyonel bir şey hocam. Evet. Yani şimdi mesela İdün Bölümü Türkiye'de meteoroloji istasyonları çalıştırıp gözlem yapıyor. Bir akademik bir şey değil yani. Yani o yüzden bilmiyorum. Böyle bir dağınıklık şeyler var yani. Bunlar hep tartışıldı. Şimdi haftaya salı günü ben Trabzon olacağım. Ne yapacağız? Durum kötü. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'da şey var Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın Karadeniz ülkelerinin sehil, sel ve e, helan şeyi var. Orada ben açılış konuşmasını yapacağım. Orada açılış konuşmasında iklim değişikliği ve afetleri anlatacağım. Ya Allah kolaylık Bunu versin. Oraya bağlayacağız. <gülüyor> şehirleri. Vallahi işte böyle. İki Kasım'a kadar yokum iki Kasım'da buradayım. 2 Kasım'da bitiyor mu bizim program? Nasıl oluyor? Ee, evet yeni yayın dönemine geçiyoruz. Ne zaman Bunda, bu? Düzenli. Biz 25 Kasım Pazartesi günü yeni yayın dönemine ha. geçiyoruz. 32. Ondan sonra düzenli program yerine biz biz sizi afet gibi konularda şey olarak. Afet olduğunca diyorsunuz. Evet. Yani bu gibi konu ama o kadar çok sayıda böyle şey var evet. ki sık sık sizin Şimdi bilgilerinizden ona... yararlanmak istiyoruz. Oldu. Şimdi bu son program mı? Evet bu son Peki, program. Peki oldu. Hoşça kalın diyelim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere hoşça kalın. Mitat Kadıoğluyla havadan sudan.